Muhterem efendim, bazı kesimlerin sürekli eski Mısır ve eski Babil'i referans olarak göstermesi, bu yerlerin Asr-ı Saadet'in mukabili olmasından mı ileri geliyor? İzah eder misiniz? Saadet Asrı dediğimiz dönem itibariyle, zaman bakımından belki ondan evvel ona sıkkat etmiş, Fakat o dönem itibarıyla önemli bir, bir medeniyet mesleği ama kendi inanç, kendi düşünceleri, kendi kültürleri çerçevesinde, Oldukça ileri bir medeniyet. Yani haramlar ileri bir medeniyet ürünü. Ve bundan 20-25 sene evvel orada bir kısım kazılar daha fıriyatta oldukça derinliklerde tren hattı gibi hatlar çıktı. 5000 sene öncesine ait. böyle anlaşılıyor ki yani hani demir falan tarihte bulundu filan tarihte bulundu. Kur'an-ı Kerim Hz. Daudun işte demirden zırhlar yaptığı filan bahsediyor. Demir'i muşattından bahsediyor. Hazreti Davut'tan da önce, çok önce Sır'da öyle bir şey var. Çin öyle ileri bir durumu var. Ve Hindistan'ın böyle ileri bir durumu var. Batı yok o zaman. Yani ne Almanya var, ne İngilizce'de var. Ne İrlanda var, ne İçkıçlı var. Yok Batı o zaman. Birinin dediği gibi, yani bugünlük işte Cambridge dediğiniz yerde veya Oxford dediğiniz yerde arsanlar, Katlanlar, Gergedanlar, Şeşbeyarlar yazıyor. Mehmet Akif de o Aşağında Ne gördüm şarkı geldim diyorlar Gördüğüm gelye gel, Parabeller yıkılmış çarmal Bunun arka kısmını ben almadım yani Doğu'da işte Kavarnaklar Seddi Çinler filan bahsediyor Geniş dedi İlmin teknolojinin Bugünün şartlarına göre çok iler oldu Bundan bahsediliyor Şimdi Mısır'da çok Önemli bir merkez. Babil de tabi Hz. İbrahim'den önce yani. Herhalde Hz. İbrahim'in oradan ayrılmasıyla Onda da çöküş başlıyordu yani. O bizim bildiğimiz işte kanunlar, evrensel kanunlar filan dediğimiz tarihte. Okul kalmışlar filan. Onlar Hz. İbrahim'in çok evvel. Babil'in muhteşem döneminde. Orada da Mısır'da firavunlar olduğu gibi ferahine. Orada da nemarize var. Nümruzlar var. Genelde hepsini öyle deniyor. malzeti İbrahim dönemindeki insan ben İsmail'in danışmanı zannediyorum, görmüştüm. Sadok diyor. Kelime biraz Arapçaya benziyor karakter bakımından. Hatta biraz Türkçe'ye de benziyor. Türkçe'ye de benziyor. Burası da meşhur bir medeniyet merkezi ki gökyüzünü tarıyorlar meşhur kulelerinde. Astroloji de çok ileriye gidiyorlar yani ilmin ucumun astronominin temeli sayılır o. Ondan astronomiye görünüyor Gökteki yıldızların hareketleri, burçların durumu, insanlar üzerinde onların müessiyetiyle alakalı. Bugünkü bu şey fal gazetelerde falan çıkan şey, onun da kendine göre bir aslı var. Ama günümüzde inanıldığı şekilde, kabul edildiği şekilde aslı yok yani. Böyle bir astrolojinin aslı yok. Nasıl Efendimiz Remel'de buyuruyor, Remel'de buyuruyor, bunun aslı bir peygambere dayanır diyor. Remil de o peygamberin remil yapma mevzunda çizgilerini tutturan isabet etmiş olur. Ama tutturamazsanız sizinki mal olur diyor. Aynen öyle de. Yani yıldızlar, insan. Bu neo budist hareket işte, maharşizm. Bunlar aslında insanı kozmuzun çocuğu olarak görüyorlar. Yani bu yıldızların, bu geniş fezanın canlılar üzerinde tesiri, hafızası üzerinde görmesi, işitmesi, bizim zat-ı e verdiğimiz bütün şeyleri faaliyetleri diyelim. Aktivite tabiri bana dar geldi. Kafamdan aklıma gelince hemen sildim onu. İcraatı demek, faaliyet demek. Bütün o icraat ve faaliyetleri Kozmoz'a veriyorlar. Arapçasını meselelerini çevirirken de zaten orada hani bir yerde Kozmoz diyor, bir yerde Kevni diyor kainatla alakalı bir şey tamamen. İnsan kainatın çocuğu, bütün canlardaki kainatın çocuğu. Öyle bir yaklaşım. Şimdi bunlar bir yönüyle bir asla dayanıyor yani. O asıl bütün bütün batın değil. Fakat tahrip edilmiş. Ona tesiri hakiki yüklenmiş. Ama nasıl yani atmosferimiz, atmosfer şartları, bir kısım esvap sayılıyor bunlar yani. Atmosfer şartları zeminle münasebeti açısından. Hatta atmosfer şartları, küre-i arzın, küre arzın dışındaki güneşle ve gezegenlerle bir ayarlama açısından çok önemli. Yani meteoroloji çok önemli bir faktör. Aynen öyle de ister o kainat isterse o kevni hadiseler, önemli insan üzerinde bir kısım tesirleri olabilir onları. Fakat onları belirlemek ancak vahye bağlı, Allah'ın bildirmesiyle bilinebilecek şeyler. Onun için ya insanlar ifrat ediyor Hatay'a düşüyorlar ya tefrit ediyorlar. Hiçbir şey yok, böyle bir şey yok deyince tefrit de, de Hatay'a düşüyorlar. Şimdi orası da Babil'de çok önemli bir merkez. Bugünler bir yani o yönüyle var oranın merkeziyeti bir. ikincisi, o Harran, Babil o Havali, İsrailoğulları için de Arz-ı Mevud sayılan bir yer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zuhur ettiği anda o bölgede hakim iki tane din vardı. Hatta üç de denebilir yani bir Sabi'un vardı, Kur'an-ı Kerim onu zikrediyor. Bir de işte Sabi'unun bir değişik versiyonu Zerdüştizm vardı. Bu da Maneizm'e dayanan bir şey. Daha ziyade belki felsefi tarihçiler Maneizm diye üzerinde duruyorlar. Dinler tarihi de Zerdüştizm olarak duruyor. Dinler tarihinde Zerdüşt'e bakınca, Hristiyanların Hz. İsa kabulüyle, telakkisiyle Zerdüştlerin Zerdüşt'le alakalı terakkiler arasında çok fark yok. Öyle hülül ve itaat aynen onda da gözetiliyor. Onun bir esas olması, bir baş olması esas olarak gözetiliyor. Yahudilerin Hz. Üzeyr telakisinden de alınmış olabilir de fakat Zerdüşt dinler tarihine gösterdiğine göre Hz. İsa'dan iki bin sene evvel yaşamış. Evet tesir olabilir yani. Hz. Musa'dan biraz sonra, Hazreti İsa'dan da aşağı yukarı 2000 sene gelmiş olduğu görülüyor. Bir de orada Hermetizm var. Onlar da aynen Zerdüştler gibi bu Nur-Zulmet Hürmüz-Ehriman'a inanıyorlar. Fakat Zerdüştizm'den farklı olarak konularda Zerdüştizm'de Nur-Zulmet meselesi Nur asıldır, zulmet fer'idir. Yani biraz bizim Üluiyet ve Şeytan telakkisine benziyor. O, zulmeti var eden nurdur. Fakat zulmet, nura baş kaldırmıştır. Onun için, nurdan boş bulduğu yerleri doldurur yani, şu küreyi halkı doldurduğu gibi. Fakat, Hermetizm'de nur da asıldır, zulmet de asıldır. Bir dualizm telakkisi var. İkisi de aslı olması itibariyle belki Zerdüçtizm'e de bir dualizm akidesi var denebilir de, fakat biri asıl biri feri olduğu için tam bir dualizm yok. Ama Hermetizm'de tam dualizm var. Bunlar Efendimiz'den sonra da devam ettiler. Emevi döneminde devam ettirdiler mevcudiyetlerini. Abbasi döneminde de belli bir süre devam ettirdiler. O mihneti Kur'an'a da sebebiyet veren Me'mun Abbasilerden. Yani demek ki ikinci asrın sonlarına doğru ya yani Ahmet bin Hanbel'in yaşadığı dönem oluyor. İşte Yahya bin i Yahya ibn-i saidul onların dönemleri oluyor. Me'mun onlara bir mektup yazıyor başlarına. Diyor ki Kur'an-ı Kerim, yahut nasara Müslümanlık sabiun kabul ediyor. Ya bu dinlerden birini kabul edersiniz ki o dinler bize göre belli muameleye tabidir veyahut da ben yapacağımı bilirim diyor. Onlar da sabiun olmayı seçiyorlar. Daha sonra da Müslüman görünüyorlar. Evet. Fakat benim hep şüphem olmuştu. Onlar inanmadılar. Bu tedvin döneminde de esas o batıl efkârlarını karıştırdılar. İster tasavvuf yoluyla, isterse Böyle bir kısım hadisler içine mevzu hadisler katmak suretiyle çünkü çok hadisçi var onlardan da hadisçilerin içine çok hadisçi var. Öyle bir hermetizm düşüncesi Müslümanlığın içine girmiş. Şimdi bunların hepsi dediğim bu zerdüştizm, hermetizm, manheizm tamamen eski Babil'e mahsus şeyler bunlar yani. Böyle bir şey var. Bir merkeziyeti var. Mısır'da ayrı bir şey. Tenasuh bazılarına göre esas reinkarnasyon, merkezi Mısır diyorlar. Anaxagoras oraya gitti, oradan aldı. Eskiden batılı filozoflar, yani Grekler olmadan evvel Romalılar, Romalı düşünürler. Böyle doğuya, Çin'e, Hindistan'a veya Mısır'a gidip orada bir eğitim görmeyince, bir doktora, bir postdoktora yapmayınca o gün şartlarına göre filozof kabul edilmiyorlar onlar. Anaxagoras, Grek filozoflarına oraya inkarnasyonu götürdüğü şeyi de var. Bazıları da diyorlar ki, daha önce de biraz biliniyor gibiydi. Bazıları da Ganj havzasına mahsus görüyorlar. Yani Hindistan'a mahsus görüyorlar. Şimdi burada eski dinler açısından çok önemli merkezler, tahrip edilmiş dinler açısından önemli merkezler olduğundan dolayı, bu Cabirinin de dediği gibi, diyor ki, Böyle bir din, bir düşünce, bir felsefe, bir hayat felsefesi bir yerde var idi ise şayet. Bunlar İslam'dan bir şeyler aldılar. Fakat İslam'ın içine de bir şeyler kattılar. Mağrib ülkeler yani, Fas, Tunus, Cezayir, ta şeye kadar, o zaman Herkül Burcu, Cebel-i kadar. Bu bölgede yaşayanların öyle sabit, sağlam bir şey yoktu. Basit kabile dinleri vardı. Onun için bunlara karışıklık girmedi. Daha sonra muvahhidin, orada Kurulduğu zaman, bu bir bir devletti, belki Mısır'daki Fatimilik. Onlardan bir şey olduğu bir almalar oldu, virüs kapmalar oldu ama fakat oralar daha sağlamdı, Cabir'in yaklaşımına göre. O, bu kuflu bir insan. Şimdi Mısır'daki bu Kıptiler, yani bizdekiler nasıl diyorlar, bizim esas dilimiz şamanizmdi diyorlar. Rafiziler daha rahat bunu telaffuz ediyorlar, diyorlar şamanizmdi. Irak'taki o ateist olan Kürtler de, da, onlar da, dilimiz şamanizm diyorlar. Müslümanlık bizim nemize lazım yani sonradan geldi. Bu daha iyiydi, daha rahattı falan diyorlar. Mısır'da da onlar, işte o eski kadın dinleri neyse Firavunlar döneminde, o işte öyle bir ruhçuluk bir yönüyle, ile alakalı mülazalar. Neyse, yani Müslümanlıktan koparıp ona döndürmek için, bir asla döndürme gayreti ve cekli var de şimdi Babil olarak yok artık, Orada, Şiiler var, Kürtler var, bir kısım Türkler var. Belki akide bakımından en sağlam burada Türkmenler. En sağlam. Onların da bazıları Şiilerin tesirindeydi. Ne de olmasa Müslüman diye, Fatıl bir şey ama, mesel ama, Fakat ne de olmasa Müslüman diyorlardı. Dalilinden olsalar bile Müslüman diyorlardı. Kafir değil ya falan diye, öyle bir sempati duyuyorlardı. Bazı görüşmelerinde ben buna muhtali olmuştum. O zaman diyorlardı ki onlar Irak halkının %70 küsürü Şii. Diğer geriye kalanı da işte 25-30 nispetinde. Bunların da %60-70'i Şii sempatisanıdır Sünniler. Bu Hümeyni hareketinden sonra Türkiye'de böyle bir İran sempatisi oluştuğu gibi bu aynen Irak'ta da oluşmuştu. Bu Suriye'de de oluşmuştu. Ne de olmasa Kur'an diyorlar, sünnet diyorlar, efendimiz diyorlar. aslında Ali'yi öne çıkarsınlar, zararı yok gibi mülâhızaları vardır. Şimdi onlar öyle var yani o Türkmenlerin problemi de o. Bu türlü cereyanlar var o bölgede ama bunlar meseleleri bir şeye dönmek değil, bir şeyden döndürmek esas. İrtidat hadisesini o bölgede gerçekleştirmek için Araplar arasında hatta Şiiler arasında, Şiiler de biraz zor muvaffak olurlar. İran, bu hareketi gerçekleştirdikten sonra Esas Şiiliye karşı olanlar hep kaçtılar burada. Onların burada bir iki tane radyo kanalları var. Kaliforniya'da daha ziyade. O Şah yanlısı, ateistler bazı, işte demokrat geçinenler hep kaçtılar oradan. Onlar temizlediler onu ve yaptıkları hareket de Müslümanlık adına bir sempatiye vesile oldu. Dolayısıyla onlar arasında çok yaygın olamaz. Fakat Türkler arasında Kırklar arasında işte esas İslam'dan döndürmek için asla dönmek değil, İslam'dan döndürmek için bir şeye döndürecekler. Boşa değil yani. Bunu ikinci Can Harbi'nde bunalımlar yaşandığı dönemde varoruşlular genelde mutlak inkarı ruhiyete çağırıyorlardı. Varoruşlular içinde Hristiyanlar vardı, evet. azizlenecek kadar Hristiyanlar vardı ama fakat o dönemde Önemli temsilcilerden bir tanesi diyelim Sartı gibi kimseler, farklı bir zaviyeden Kamu gibi kimseler, Marx gibi kimseler. Bunlar tamamen kıtlaklarına kadar ilhad içindeydiler. Şimdi onlar ilhada çağırıyorlardı fakat günümüzde yeniden bir dine yönelme oldu, bir dine dönüş oldu. O Henry Ling'in dine dönüş şeyinde ifade ettiği gibi böyle ümit vahşeden bir şey, kurtarıcı görüyorlar dini. Dolayısıyla Şöyle böyle bir asıl bulup, o asla yönlendirme lüzumunu duyuyorlar. İnkara değil, ilhada değil, nihilizme değil, anarşizme değil. Belki bir gün yine ona dönerler yani, durum ona gelirse burada Hristiyanlık dünyasında tatmin olmayan insanlar yeniden farklı bir nihilizme girerler. Farklı bir ateizme girerler, farklı bir anarşizme girerler, farklı bir varoluşluğa girerler olabilir. Fakat şimdi öyle değil yani. Kilisenin de ciddi gayreti var, misyonerlik mevzunda. Müslümanların da ciddi bir gayreti var. İslam dünyasında Müslümanlığın problemlerini ciddi kavramış Müslüman yok. Müslüman entelektüeli yok, eliti yok. Bu bir gerçek ama fakat tabandan çok hızlı bir İslami gelişmenin olduğu da bir gerçek yani. Çoluk çocuk ama fakat işte o zaman ne kaparlarsa Peki ondan da vazgeçmeyi düşünmüyorlar. Bakıyorsunuz ortaokulda, lisede ne almışsa onu üniversite okuyor, kariyer yapıyor. Ama o düşüncesini devam ettiriyor, vazgeçmiyor ondan artık. Ve okumuş insan belli kabulleri olunca da ona itimat etmek lazım, güvenmek lazım. Yani avam değil. Tanzimatla ve sonra da meşrutiyetlerle, sonra cumhuriyetle Türk milleti kafil ve cahil yakalandı. Dolayısıyla idal edilebildi yani. Halkın, üstadın ifadesiyle yüzde kırkta diyor o, da otuz 38'i gitti. Diyor. Kırkta 38'i imansız mezara gitti. Ciddi tereddütler hasıl oldu. Ciddi şüpheler hasıl oldu. Ben o dönemde inanan insanların bile çok tereddütleri olduğunu gördüm. Cami imamlarının, müezzinlerinin dahi tereddütleri vardı. Tam inanamamışlardı. Çünkü millet cahil yakalanmıştı. Cerbezeye cahil yakalanmış. Demakoloji ile cahilhane karşılaşmıştı ve diyalektikle cahilhane karşılaşmıştı. Bir taraftan korkunç, misalde titreten sarsan bir diyalektik vardı. Bir tarafta da cehalet vardı ve kaflet vardı. Bu bizim aleyhimizde oldu. Evet, Mısır, Babil öyle bir fitne ocağı. Fakat şimdi, ondan daha ziyade batı şu anda. Her yerde, her yerde ciddi bir batıcılık var. Evet, bizde de var. Şimdi Batı Birliği, Avrupa Birliği'ne girme ayrı bir mesele, batıcı olma ayrı bir mesele. Modernite kendine mahsus ileriye sürdü, icat ettiği, ortaya koyduğu değerlerle her yerde hakim. Suudi Arabistan, Amerikalılara göre, Avrupalılara göre şeriatla idare ediliyor. En küçük meseleye itiraz ederler bunlar. Yani şu hilali gördün, görmedin, oruç tuttun, tutmadın öyle bir meseleden taviz vermez. Fakat yani Türkiye'de o 50'li yıllardan itibaren o Avrupalı filmler gelmeye, böyle o müstehcen aşk, efendim, gayrimemnu aşklar filan. Memnu aşk değil yani, gayrimemnu aşklar. Şimdi orada Suudi Arabistan'da, Bizim o günlerde oynatılan filmler oynatılıyor, bu Vestel'ler oynatılıyor aynen, bakıyorsunuz. John Wayne orada Vestel oyunu oynuyor. Onlar da seyrediyorlar orada. Böyle filmler, diziler öyle, her şey öyle. Fakat bunların hiçbirine, bakın medyaya intikal eden bir tepki görmediniz yani. Televizyonlara da bakıyoruz burada, hiçbirinde o meseleye karşı bir tepki olmadı. yani. Şarona tepki var, Amerikalıların Irak'a, işgallerine karşı tepki var. Fakat o türlü dini meselelerde hiçbir tepki yok. Tamamen frenkleştiler. Duygular, düşünceler öyle. Ahlak öyle. Çocuklara verilen şeyler öyle. Bakıyorsunuz, aynen Batı televizyonlarından mülhem alınan şeyler. Bir kısım böyle yapımlarla uçurdu. Süzülüyor. Bu açıdan, İslam dünyası için şimdi, tehlike merkezi Mısır'dan daha ziyade, Babil'den daha ziyade, Çin'den daha ziyade Batı esas modernite adı altında Batı'nın bize plastize edip sunduğu şeyler maalesef ve biz de tereddüt etmeden gözlerimizi yukup gelen her şeyi kabul ediyoruz. Toplumun aydınlatılması lazım. Hedef nedir asıl, gaye nedir yani? Şuna dönelim, buna dönelim. Yeniden kendilerine 3000 sene, 4000 sene öncesine ait bir asıl arama. Zaten o asıl bugüne kadar geleni gelmiş yani. Yeni kazandığınız çağa göre, şartlara göre kazandığınız değerler filtresinden geçenler gelmiş sizinle beraber devam ediyor. O filtreden geçmeyenler dökülmüş kalmış. Onlar çağla uyuşabilseydi, uzlaşabilseydi onlar da geçerlerdi filtreler. Dolayısıyla Çağ dışı olan o şeyleri yeniden Çağ'a getirip burada boylatlığa sebebiyet vermenin alemi yok. Aynen. Yani biz eski kadim 4000 sene önceki Orhunlardan filan itibaren alacağımız şeyleri var. Mı? Moğullardan bile alacağımız şeyler almışız, İlhanlardan alacağımız şeyler Hatta daha önceki Hattilerden, Hittiklerden, Hunlardan alacağımız şeyler almışız. Alınmayan şeyler, ritrenin dışında kalanlar, çağ dışı şeyler. O gün, o çağa uymamış onlar. O çağın inanç felsefesine uymamış, hayat felsefesine uymamış. Bırakılmış orada. Şaman mülahazasıyla onlar, gökte bir şeylere tapıyorlardı. Geçmiş madası bunu? Göklerin insan üzerinde tesirinin olmadığı ortaya çıkmış. Boş şeydi. Güçlü ilahiyatçılara, biraz da müstakim felsefecilere Öyle güçlü, donanımlı dinler tarihçilerine, din sosyologlarına programları yaptırmak lazım.